A'udzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ammada'd. Evet kardeşlerim inşallah tehdit derslerine devam ediyoruz. Bugün ki dersimiz medd-i arız. Evet medd-i arız ne demektir? Kelime olarak bırak medd anlamına gelmektedir. Yani sebebi net olan sukunu arızın kelime üzerinde durduğumuz zaman ortaya çıkmasıdır. Bu sebeple meddi arız meydana gelmesidir. Evet kardeşlerim, meddi arız ne zaman olur? Harfi netten biri bulunur veya ve ondan sonra gelen sebebi net sukunu arız yani geçici sukun olursa meddi arız olur. Sukun ve arız ne demektir kardeşlerim? Vakfen sabit ve vasten sakıt yani durulduğunda sabit olup geçildiğinde, durun, durun, e, geçildiğinde durunmayıp ortadan kalkan olan sukun manasına dönmektedir. Evet. Misal olarak Ya'lanun ve Ya'lanunna يَوْمَدِّينُ يَوْمَدِّينُ نَسْتَعِينُ نَسْتَعِينُ Evet, birinci misalda kardeşlerim ya يَعْلَنُونَ Burada harfimet VAL'dır. Biliyorsunuz biz, dünkü dersimizde harfimetleri görmüş idik. Üç tane olduğunu, الِفْ VAL ya YAH olduğunu ve bunların harfimet olabilmesi için VAL harfinin sakin kendisinden önce harfin hareketinin ötre e, olmasını olması gerektiğini ya harfinin sakin kendisinden önce harfin hareketinin esre olması ve elif harfinin sakin ve kendisinden önceki harfin hareketinin de üstün olması gerektiğini söyledik. Buradaki misalimizde Aleyküm Selam Aleyküm Selam Ya'la Nîm derken yine Nîm harfini Vav harfinden ötürü Bir elif miktarı çekiyoruz. Buradaki harfi net Vav harfidir ki Sebebi net ise Nîm harfidir. Yani Nîm harfinin e, su, sukunu yani Gezimdir. Nîm harfinin sukunu asli sükun değildir. Dürüldüğü an vardır. Dürüldüğü an ise yoktur kardeşlerim. Onun için min harfinin sukonu arızı sukun olmuştur. Harfine dolandan sonra sebebi net olarak sukonu arız bilindiğinden meddi arız olmuştur. Eğer bu kelimede durmuşsak sukonu arız ortadan kalktığı için meddi arız olmaz kardeşlerim. Sadece meddi tabi olur. Diğer örneklerin birimi da aynen böyledir. Meddi arızın metni nedir kardeşlerim? Meddi arızın metni. kral imamları arasında nedir? İhtilaf konusu olmuştur. Meddi arızın uzatılma noktaları ne kadardır kardeşlerim? Meddi arız olan kelimenin son harfinin harekesi üstün olursa, üç vecih caiz olur kardeşlerim. Yani üç türlü okunabilir. Bunlardan birincisi tuğdu ile okunabilir. Yani dört elis miktarı uzatarak okunabilir. Biz ilk dersimizde elif miktarının ne manaya geldiğini anlatmıştık. Yani bir parmağı, işaret parmağını düşünün. Yukarı kaldırıp indirinceye kadar nedir? Bir Elis miktarı manasına gelir. Bu da yaklaşık bir ila bir buçuk saniye dik bir, bir zaman demektir. Burada da daha 4 elif miktarı uzatılabilir. İkincisi telassut yani 3 elif miktarı uzatılabilir. İkincisi ise kasır yani 1 elif miktarı ne yapılabilir? Uzatılabilir. Evet kardeşler burada verdiğimiz bir sende yani ya Eğer burada ara yani olur ki ayetin sonunda veya ortasında bek geldi ve biz o ayette durduğumuz zaman, o kelimede durduğumuz zaman nedir? Bu üç veci, eğer son harfinin harekesi üstün ise bu üç veci yani tüm tavassut ve kasır yani bir, üç ve dört elif miktarı yapabiliriz? Uzatabiliriz. Kardeşlerim, tezvit zihninde Aleykümselam ve Rahmetullah Tezvit ilminde bir kayda vardır ki eğer bir şeyde tezvit alimleri ittifak etmişse yani böyledir diye ağız bir yapmışlar ise nedir? Biz ona vacip ismini veririz. Eğer çeşitli görüşler varsa yani kimi Kıraat İmamı bu şekilde yapmış. Yani bir elif miktarı uzakmış. Diğer bir kratinanın üç elif miktarı. Diğer bir kratinanın dört elif miktarı uzatmış ise biz bu üçünden birini almak konusunda nedir? Muhaveriz. Yani seçme hakkına sahibiz. Yani böyle de yapabiliriz. Bir elif miktarda uzatsak sanır olur. Üç elif miktarda, dört elif miktarda ne yapabiliriz? Uzata biliriz. Evet kardeşlerim. Eğer son harfinin Harekesi üstün ise Nedir? O zaman bir, 3 ya da 4 elif miktarı Ne yapabiliriz? Uzatabiliriz. Eğer nokta arız olan kelimenin Son harfinin harekesi Esra olursa O zaman 4 Nedir? dört vecihle okuya okunabilir. Yukarıda açıklanan üç türlü okuyuşa ilaveten son harf esre olduğunda bir de yapılır ki gizli ve zayıf bir sesle hareket ederek okunur manasına gelmektedir. Evet, yani son harf harekesi esre ise bir, üç ve dört elif miktarı uzatırız. Ve kelimenin son harfini de ne yaparız? Yırtınız kardeşlerim. Yani yalanın, yalanın, yalanın şeklinde ne yapabiliriz? Üç şekilde de arkadaşlar, kardeşler ne yapabiliriz? Okuma, Okumamızca özellik okuyabiliriz. Hayır, meddi arız olan kelimenin son harfinin harekesi ötre olursa o zaman yedi vecih ne olurmuş kardeşlerim? Yaiz olur demiş. Yani bunlar tuğum, tavasüt ve kasır. Yani bir, üç ve dört elif miktarı uzatabileceğimiz gibi. Bu üç türlü okuşla beraber işman yapılarak yani meddelerin, sonunda dudaklar ileriye doğru uzatılarak sakine çevrilen ötre dudak hareketi e, hareketiyle belirtilir ve üç ayrı okunuş daha oluşur ki bunlar tör ile işman tavassut ile, ile işman kasır ile işmandır ki ayrıca her okunuşun sonunda ren yapılır yani kelimenin sonundaki harf ne yapılır belli edilir belirtilir kardeşlerim Yayın ne demektir? Yayın gizli ve zayıf bir sesle hareketi okuyarak göstermek manasındayız. Yani kelimenin sonundaki ee, nedir? Hareketi göstermek, gizli bir şekilde, zayıf bir şekilde göstermek manasına gelmektedir. İşman dedik. İşman ne demektir? Yani sukundan sonra dudakları yummak manasına gelmektedir kardeşlerim. Evet. Burada e, bilmemiz gereken en önemli kural kardeşlerim nedir? Bütün şeylerde ister üstün olsun, ister esre, ister ötü olsun nedir? Bir, i̇stersek bir, istersen üç, istersek dört elif miktarı ne yapabiliriz? Uzatabiliriz. Yani bir ayetin sonuna geldiğimiz zaman nedir? O ayet uzatma ile diyor. Yani mesela ya alemin veya ila tenebbü Burada derken, derken burada biz istersek bir elif miktarı, istersek 3, istersek ne yapabiliriz? 4 elif miktarı. İza kardeşlerim. Yani Bir eliflik miktarı. İyyake na'budu Üç eliflik miktarı. İyyake de ve iyyake 4 miktarı. Ne yapabiliriz kardeşlerim? Uzatabiliriz Evet Yeni konumuz Nedir? Nediliğin ne demektir kardeşlerim? Nediliğin Lisan'a yani dire ağır gelmeyen Kolay ve yumuşak uzatabilen uzat, uzara, e, Uzatılabilen net Manasına Gelmektedir kardeşlerim Harfi bilme demektir Harekese üstün olan harflardan sonra Sakin olarak gelen val ve ya harflerine denmektedir. Aleyküm selamlar. Evet. Val ve ya harflerinin harfinin olabilmeleri için kardeşlerim, val ve ya harfinin sakin, kendisinden önceki harfinin de mutlaka üstün olması gerekmektedir kardeşlerim. Evet ki bir kelimede metlül ne zaman olur? Bir kelimede harfi bilin ben biri bulunur. Yani harfi ne dedik? var veya harflerden bir tanesi bulunur. Ve ondan sonra gelen sebebi meçhul olursa kim sukun lazım veya arız sukun olabilir. O zaman ne olur kardeşlerim? Metlül olabilir. Tıpkı şu misallerde olduğu gibi. Yassayif aleyh minhav yalanağın Evet kardeşlerim Yassayif kelimesinde Y harfi ne olmuştur? Sakin olarak gelmiş Kendisinden önceki harfin harekesi de Ne gelmiştir? Üstün olarak gelmiştir ya harfi Lün harfi olmuştur. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoşgeldin. Evet. Lün harfi olan ya harfinden sonra sebebi net olan F harfi gelmiş ve Aleyküm selam ve Ve harfinin şu konu bulunduğu için netliliğin olmuştur. Diğer misallerde bu şekildedir kardeşlerim. Neddiliğinin neddi nedir? Neddiliğinin neddi muhtemelen çizgi yani kral talimleri bunda ne yapmışlardır arkadaşlar? Görüş ayrılığı olmuştur. Neddiliğin uzatma miktarı kardeşlerim denince uzatma miktarı şu şekildedir. Eğer sebebi net olan sukun, sukun lazım yani dainin sukun ise o zaman iki vecih yani iki türlü okumak caiz olur. Bunlar nedir kardeşlerim? Bunlar tuğun ve tevassüt. 3 yani ve 4 elif miktarı Ne yapılır? Uzatılır. örnek olmak olarak kardeşlerim <gülüyor> <gülüyor> Burada ki uzatmalarımız Kardeşlerim nedir? 3 ya da 4 elif miktarı uzatılabilir. <gülüyor> Burada yine 3 ya da 4 elif miktarı ne yapmamız gerekir? Uzatmamız gerekir. Yine I S Burada da yine kardeşlerim I, S'in vakaf harflerini yapmamız gerekir? 3 veya 4 eliş miktarı uzatmamız gerekir. Evet kardeşlerim Kaf ha ve ay resat ve ayn sin kaf. Haf'lerin de olduğu gibi bu kelimelerde olduğu gibi biliyorsunuz kardeşlerim bunlar e, bunlara huruf-u mukatta denir ve manasını ancak ve ancak Allah azze ve celle bilir. Dediğimiz türden nedir? Harflerdir kardeşlerim. Bu kelimeli şeriflerdeki aynı harfi müddelil'in olmaktadır. Aynı harfinin telaffuzu aynı olarak yazılmaktadır ve Y harfinin evveli üstünlü olduğu için yani Y harfinden önceki harfin harekesi üstün olduğu için Y harfi nedir? Lün harfi olmaktadır kardeşlerim. Ve harfi Lün olan Y harfinden sonra Lün harfinin sükunlu geldiği için yani sükunlu olarak geldiği için nedir? Net de olmaktadır kardeşlerim. Eğer sebebi net olan sükunu arız, yani geçici sükun olursa net arız gibidir ki üç veya dört veya yedi veci okumakça izlenir. Daha önce zikrettiğimiz gibi net arızda veciyle hakkında gerekli bilgini yaptık kardeşlerim, verdik. Evet. Şimdi was aleyhi alayhi min-hayisin ve la nev'in kardeşlerim burada durduğumuz zaman eğer bu kelimeler ayetin sonunda meydana gelmiş ise veya biz o kelimenin üzerinde duruyor isek ne yaparız kardeşlerim son harfin harekesi ne olur sakin olur yani biz ve derken eğer o kelime üzerinde duruyor isek son kelime son harfin harekesi ne olur? cezim olur. Yani ve değil de vashaif diye cezim üzerine bir kardeşlerim. kardeşlerim. Aleykümselam ve rahmetullah. Evet yine aleyh misalinde de övgü gibi kardeşlerim. Eğer bu kelime üzerinde durur isek yine I diye there yani dizim. Messeş min khaws wala ma veya dört elif miktarı ne yapabiliriz kardeşlerim? Biz ata biliriz. Aleykümselam ve rahmetullah. Evet kardeşlerim. Yani ayet sonlarında durduğumuz zaman biz o ayetin sonu, son harfini cezimliyoruz, cezim koyuyoruz. Ve onu üç veya dört elif miktarı ne yapıyoruz kardeşlerim? Uzatıyoruz Evet Teyyil ne denir Teyyil kardeşlerinin bilindiği üzere İki üstün İki esre Ve iki üstün manasına Yani En, en ve un Manalarına Gelmektedir Nunu sakin ne demektir Yani cezillinin Manasına gelir Bunu neden söyledik davlar için inşallah kuranlarımıza geldiğimiz zaman biz her zaman tenvin veya nunu sakin sonra ibaresini kullanacağız. Yani bütün kurallarımızı nerede bu iki kelime üzerine yani tenvin veya nunu sakin dan sonra ikinci derslerimizde inşallah Allah ömür verirse nedir bu iki kelimeyi kardeşlerin sıkça Duyacağız. Yani tenmin veya nünün sakinden sonra. Tenmin dediğimiz iki üstün, iki esre ve iki ötre yani en, in ve in manalarına gelir. Nünün sakin dediğimiz zaman da cezimli nün yani nün harfinin üzerine cezim konma halidir ki buna cezimli nün min, yani nünün sakin denmektedir kardeşlerim. Да, right. э uh,